Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla sanat okuma ve düşünme Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dayız ve Programımız başladı. Ben Nurşah. 15 günde bir yayınlanan programımızın konuklarıyla beraberiz. Ee, ve bugün de programımızda bir sanat eserine odaklanacağız. Birlikte eseri okumaya ve üzerine düşünmeye çalışacağız. Umarım sizler de bize katılırsınız. Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Stüdyoda kimler var bakalım? Rüzgar, Zeynep, Birce, Çınar ve Kumsal. Bugün sizlerle Kirko adlı ressamın Ulises'in Dönüşü adlı eseri üzerine konuşacağız. E, orijinal adıyla The Return of Ulysses. E, 1968 yılında yapılmış bu tablo. E, ressamın da tam adını söyleyelim. Giorgio de Kirko eser şu an karşımızda aslında. Yani birlikte biz gözücüğüyle de bakıyoruz aslında. E, ama hatırlatalım izleyenlere e, Kirko'nun Ulises'in Dönüşü adlı eserini. Siz de bizimle böyle inceleyebilirsiniz bir yandan bize eşlik ederken. Neler görüyoruz resimde çocuklar? Şener. Hocam bu resimde bir ev var ve evin içinde bir göl var ama evin penceresinden baktığımda bir çöl manzarası görüyorum. Ee, çölde de su bulunmadığı için bence burasında e, suyun içinde güzel adam bencil bir adam olduğunu düşündüm ben. Çünkü suyu paylaşmıyor. Başka neler görüyorsunuz? Biraz tasvirde kalalım birce. Öğretmenim ben burada bir oda görüyorum ve bence e, odanın ortasında tam emin değilim ama böyle göle benzer böyle bir su birinkit, birikintisi var gibi ama o bir halı da olabilir bilmiyorum hiç emin olamadım. Şimdiki halılar böyle çok arttırılmış. Gerçeklik ettik. Evet. <gülüyor> ha, bir anda sıradanlaştı görünüm. <gülüyor> Peki. Rüzgar? Aramadım. Ben burada adamın şey e, ben iki tane sandalye yani bir tane koltuk, bir tane sandalye var. Arkada kahverengi bir dolap var. Bir sürü tabla var. Yani bir tane tabla var. Ve ben burada adam Yapamadıklarını hayal ediyormuş gibi. Yani Çınar'ın da dediği gibi orada çöl manzarası var ve adam da burada çölde deniz olmayacağı için kayık yapamaz ve kendi hayal ediyormuş gibi. Tamamıyla hayal ediyormuş gibi bu kapalı mekanın içerisindeki hayallerini. Buraya sığdırmış gibi. Başka neler gördük? Kumsal? En yani aslında bütün arkadaşlarının söylediklerini biraz mixleyerek bir şey söyleyeceğim. Yani karıştırarak. İçinlerinde dediği gibi dışarıda çöl manzarası var. Ve adam halı gibi bir şeyin üzerinde kayık sürüyor. Ve bence e, bu mesela Rüzgar'ın da de dediği gibi hayallerinin peşinden yani. E, aslında o bir halı ama o adam onu su bir ikincisi gibi görüyor. Çünkü mesela onların... Ee, orada çöl olduğu için orada su yok ama o bir halıyı bile e, su olarak görebiliyor. Senin başka neler çekiyor dikkatini ayrıntılara bakarsak biraz böyle görmeyen birine tarif eder gibi bakabilir miyiz? Yani mesela bir tane turuncu bir koltuk var. Bir tane beyaz bir koltuk var. Daha böyle yani yaşlı insanların kullanabileceği bir evmiş gibi geldi. Bir odaymış gibi geldi bana. Daha böyle eskileri hatırlattı bana ve bir tane tablo var. Benim şimdi bir şey dikkatimi çekti. Geminin içindeki adam daha böyle, böyle Yunan tanrısı gibi geldi bana üzerindeki kıyafetlerden falan. Ya da eski çağda yaşayan biriymiş gibi geldi. Çınar? Çınar? Hocam ben tam Yunan tanrısı gibi demezdim daha çok antik çağlarda yaşamış bir adama benzetirdim. Çünkü modern çağlarda yaşayıp böyle bir kıyafet giyse hem yaşlı olması gerekirdi. Hmm. Hem zaten yaşayamazdı o kadar uzun süre. Bu nedenle Yunan tanrısı gibi değil de daha çok antik çağlarda yaşamış. Yani günümüzde zaten bu, bu tarz mobilyalar falan kullanılmıyor. Zeynep? Öğretmenim bence daha çok yani e, o zamanlarda işte sus, hiç su bulamamak Susan. Hayal filan kurmaya başlamış bazı arkadaşlarımızın da dediği gibi. Hani bir tane kelime vardır böyle hani çöllerde filan böyle bir orada sanki su varmış gibi görürsün ama gidersen orada su yoktur ya. İşte aynı ondan yıkıyor bence. Hatta fazladan bir de bot almış sanki suda gibi tahtada yüzüyor bence. Bu da bir hayal. Peki bu kayık, kayık nereye gidiyor? Hangi yöne gidiyor Çınar? Hocam ben bunun hayal olduğunu düşünmüyorum. Botun veya de suyun. Çünkü bot e, böyle suyun içine girmiş, birazcık batmış gibi gözüküyor. Nereye gittiği konusunda bence suyun içinde tur atıyor olabilir hocam. Hayal olduğunu düşünmeden Rüzgar ekleyebilirsin. Öğrenmedim bir şey. E, bir de burada kapı açık. Ben onu gördüm. Çınar'ın dediği gibi mesela böyle suyu bulmuş ve kapısı açık. Yani... İstediği herkese açık kapısı. Gelip kullanabilir anlamına da geliyor. Gittiği evet. yönde ne var? Onu pek göremedik ama sonuçta arkasında bıraktığı kapını açık olduğunu görüyoruz. Bu bayağı yoruma açık bir şey aslında. Resmi şöyle bir sağ ve solu taraf tarafından bakarak aradaki farklılıkları e, düşünebilir miyiz? Benzerlikler, farklılıklar. Birce? Ee, öğretmenim şimdi kendime göre düşünüyorum sağımı, solumu. Ee, benim Sol tarafımda e, böyle daha nasıl desem daha gösterişli bir sandalye var. Fakat sağ tarafımda daha hani böyle olur ya nasıl desem hep o böyle oturulur hani öyle bir sandalye var. sanki sandalye falan düşersin. Evet evet evet evet. <gülüyor> sanki sağ taraftaki sandalye daha böyle hani bir şey gibi geldi bana bilmiyorum. tamam. Başka? Zeynep? Sağ ve son, solundaki farklılıkları konuşuyoruz. Örneğin e, ben sağa baktığımda e, zaten yukarıda bir iki tane e, söylediğim gibi çöl var. Herkesin söylediği gibi. Ama sol taraftaki tabloda daha çok e, söylediğim gibi gösterişli bir yer ve şey var. Tabloda daha böyle daha modern bir yer var. Yani sanki orada şey var gibi. Yani bir taraf gösterişli bir taraf gösterişsiz mi demek istediniz o zaman? Evet. Şöyle kumsal istersen. Bence resimde um, solda adamın istediği hayat var. Yani mesela lüks koltuk ve tablonun içinde daha lüks bir hayat yani altın çerçeveli ama... Sağda daha böyle normal bir koltuk ve hani gerçek dışarı manzarası var. Yani sağda yaşadığı hayat solda da yaşamak istediği. Yani mesela o bir tablo ama o pencere olmasını istiyormuş gibime geldi. Çünkü mesela sağda gerçek pencere var. Çınar? Hocam e, o sol taraftaki sandalye ve sandalye daha lüks bir sandalye sağ taraftakinden nazaran sağ taraftaki sanki birazcık daha eski bir sandalye. Dedi. sol tarafta bir tablo var sağ tarafta bir pencere eski bir pencere adam da zaten üstünde eski kıyafetler ve eski bir botla sanki eskiden yeniye doğru geçiyormuş gibi bir şey suyandırdı bende hmm, eskiden yeniye doğru geçiyormuş gibi evet kapı da açıktı ya bunu nasıl yorumlayacağız tam rüzgar bu konuda bir şeyler söylemek üzereydi hmm, kapının açık olması nasıl yorumlanabilir ne ifade eder birce e... Öğretmenim şimdi şu an ne kadar doğru yorumlar yapabileceğimi ben de bilmiyorum ama sanki kapının açık olması e, o şu an olduğu işte çöl hayatı olarak yorumladık. Çöl hayatından sanki hani gelip hayallerine sanki hayal ediyormuş o gösterişli ortamı gibi. Hani sanki gerçek hayattan gelmiş hayallerine doğru gidiyormuş Hı -hı. gibi geldi. Değil ben şu an gerçek hayatımıza bağdaştırarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir dışarı baktığımızda e, şu anki e, vakitlerde insanlar durmadan suyunu e, hiç tasarrufsuz durmadan çok e, kötü bir şekilde kullanıyor. Ve e, elimizdeki imkanların farkında değiliz. Yani çoğu kişi e, bazı tabii e, farklı ama. E, burada ise e, eskilerden ve insanlar çok fakir su için e, böyle yani su bulmak için böyle hayaller kuruyorlar. Yani onların ha hayalindeki hayatı biz yaşıyoruz ama o kadar değer vermiyoruz. Önem vermiyoruz. Onun yerine gidip minik bir e, şey oyunundaki e, e, bilgisayar önündeki levelimize önem veriyoruz. O şekilde diyebilirim. <gülüyor> Peki içiner ne diyecek Aa, Hocam bence kapının e, ben demin söylediğim gibi geçmişten günümüze eskiden yeniye gibi bir ee, yorum yaptığım için demin de ee, Kapının açık olması Geleceğe doğru gidiyor ama hala Geçmişe de önem veriyor Geçmişe de kapıyı aralık bırakmış gibi Çünkü kapı da sağ tarafta Çölün ve eski sandalyenin Olduğu tarafta o yüzden Geçmişe kapı bırakmış, aralık bırakmış gibi Geldi bana Peki çocuklar resmin ismi Ulyses'in dönüşü Kiriko'nun resminde bize anlattığı Mitolojik bir kahraman bu konuda haklısınız aslında. Yani antik e, bir dönemi anlattığını düşünmüştük. 30 yıldan fazla bir süre evinden ayrı kaldıktan sonra 10 yıl sürecek olan eve dönüş yolculuğuna çıkan Ulysses. Diğer adı da Odisee aslında daha ünlü ismi. Şimdi Odisee mitolojik köküsü e, şöyle: Yunan mitolojisinde bir e, İtaka kralı Laertesle e, antik Leianın oğlu. Düşmanlarının zeka ve kurnazlığı ile yeniyor ve çok zeki bir adam olduğu varsayılır. Penolepe ile evlendi sıralarda Truva Savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürer. Ancak yine de savaşa gitmek zorunda kalır. Bildiğimiz e, Truva atı fikri kendisine ait bu arada. E, Odisea'da e, Truva Savaşı sonucu Truva'nın düşmesinden 10 yıl sonra zor geçen bir yolculukla İtekaya'ya Evine dönünceye kadar başından geçen maceralar anlatılıyor. Zekâ Tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazandığı için Truva dönüşü başına türlü belalar geliyor. Ve bununla birlikte yaşadığı dönüş hikayesi böyle mitolojide bir nevi insanlığın öyküsü olarak biliniyor. İnsanlığa mal olmuş bir yolculuk hikayesi olarak biliniyor. Çünkü bu yapıtta insan özgü zaaflar, kusurlar içeren bir sürü olaylar gelişiyor. Ve bu olayları anlatıyor. Sorularımıza şöyle devam edelim. Şimdi lises, bir mitolojik kahraman. Evet. Ama kim diye soracağım yine. Ve ne tür duygular içinde olabilir? Burada belki birazcık hikaye bilenlere de fırsat vermiş olalım varsa. Kumsal? Bana şeyden dolayı yani orada çok küçük bir kayık olmasından ve <gülüyor> Bazılarının da ben de dair bazılarının halıya benzettiği küçük Zubrit kintisinde um, bir yerlere gitmeye çalışması bana um, boşa çaba harcadığını düşündürdü. Boşu kürek çekmek tabiri adeta buradan mı geliyor? Sizler neler düşündünüz? Nasıl bir duygu içinde olabilir? Ulises bir kahraman olarak. Ulises'in dönüşü tablonun ismi. Rüzgar? Öğretmenim bence e, bir amaca ulaşmak duygusu ya veya mesela böyle e, bir atılma duygusu içinde olabilir. Başıma atılma. neler gelecek gibi. Aha, bir, bir atılma, bir cesaret gibi mi? Bir yola çıkma, bir atılma duygusu içerisinde olabilir dedi. Ee, öğretmenim bence... Yani duygu karmaşası içerisinde olabilir. Yani mesela e, Rüzgar'ın dediği gibi bir atımda bir cesaret de olabilir içerisinde. Belki de ama o anda da hani giderken korkuyor olabilir. Hani acaba başıma ne gelecek? Hani yabana ya bir şey olursa? Hani belki de içerisinde bir korku vardır. Hı -hı. Çınar? Hocam e, ben resmin adına zorluk koyardım. Hı hı. Birkaç arkadaşım çünkü yerdeki de, benim göle benzettiğim şeyi halıya benzetmişti. Onların hı. halıya benzetmesi ve e, Odysseus'un halıda kayık çekmeye çalışması bana Odysseus'un deniz macerasını hatırlattı. Ben o hikayeyi biliyorum okumuştum hocam. E, mitolojiye göre Odysseus canavarlar denizinde kayık kayığıyla kayı ilerliyor Canavarlar Denizi mitolojik adı ama mitolojik olmayan bilimsel adına Bermuda Şeytan Üçgeni diyorlar. Orada yol oluyor hocam. O mitolojiye göre. Ve orada çok ama çok zor şeyler karş, karşısına çıkıyor. Bu nedenle ben tablonun adına zorluklar koyardım. Hikaye e, tanesinden. O olarak. zorluklardan nereye dönüyor olabilir? Hocam evine. Evine dönüyor. Yani aslında... Artık daha güvenli bir yere dönüyor bir anlamda değil mi? Evet. Büyüne göre. Peki sizliklerle, karanlıkla bilersizliklerle dolu. Canavarlar denizi diye ifade ettiği bu denizde yaşadığı şeyden sonra, deneyimden sonra evine dönüyor. Peki e, çocuklar bu dönüşü koymuş ismini ve e, ressam ve nereye dönüyor olabilir? Başka nereye dönüyor olabilir? Yani ev başka neyi ifade eder? Ya da dönmek başka neyi ifade eder? Bunu konuşalım. Ne fark var gitmek ve dönmek arasında? Ev derken nereye dönmüş oluyor? Zeynep? Öğretim ben kendi hayatımdan düşünerekten ev benim için bir ayrı yani. Mesela ailem var orada yani tüm güvenimi verdiğim insanlar ve orada istediğim gibi tüm düşüncelerimi açıkça ifade edeb edebiliyorum. Yani orada tabii saygılı olmak şartıyla mesela işte bazen yapamadığım şeyleri yapıyorum. İşte gülemediğim şeylere gülüyorum o tarz. Ve böyle şeylerimi paylaşıyorum. O gün yaptığım tüm her şeyi insanlarla paylaştığım için benim için burası bir rahatlama alanı. Çok güzel. Tabii. Yani her zaman dönmek isteyeceğim bir yer. Evet. Birce? Ee, öğretmenim ev e, benim için yani aslında... Bir gün geçiriyoruz işte hepimiz okuldan dönüyoruz işte okulda sınavlara giriyoruz falan filan. Bazılarımız artık stres oluyor bazılarımız artık bu stresi üzerinden attı. Ee, ama eve geldiğinde yani öğretmenim benim bilmiyorum dürüst olacağım. Kendime o yatağa atış biçimi benim için huzur, mutluluk, dünyaya bedel <gülüyor> gerçekten öğretmenim. O ana bayılıyorum. Hoş bile ifade ettin Çınar. Hocam Birce kendini yatağa atıyormuş ama ben genellikle ödevlerimi bitirdikten sonra kendimi yatağa değil de bilgisayara atıyorum. <gülüyor> sen, sen de aynı etki uyandırıyor bilgisayarın başına geçiyor. Evet. Peki gitmekle dönmek arasında nasıl bir fark var? Zeynep? Öğretmenim dönmek şu şekilde yani senin gerçekten yaşadığın ve oraya öyle. ...nasıl desem... ...oraya önem verdiğin ve hayatının bir parçası... ...böyle bir anılarını biriktirdiğin bir yer vardır. Yani illa böyle olmasına gerek yok ama... Yani genel yani ...benim için anlamı... ...böyle bir yer vardır. Ve sen oradan başka bir alana gidersin. Ya bilmedi ya da önceden gittiğin bir yer olabilir. Ve oraya geri geldiğinde... ...oradaki eski anıların tekrar gözüne canlanır... ...mutlu olursun ve daha böyle... ...iyi hissedersin. Gitmek ise benim için... Orada hep yaşadığın alılarının biriktiği yerden biraz daha uzaklaşıp, belki kafa atmak için, belki daha farklı şeyler için, iş için vesaire. Ya da mesela her yaz bir yere gidiyorsun tekrar oraya gidersin. Ee, oraya önceden gitmiş bile olsan, asıl evin dediğin yer, orası olmadığı için bence oraya gitmiş oluyorsun. Ee, hı hı. Ve ikisi arasında böyle bir fark var. Kumsal? Bence... Um... Gitmek daha böyle e, nereye, mesela ne yaşayacağını bilmiyorsun, e, nasıl, e, ne olacağını bilmiyorsun. Ama yine de e, ona rağmen gitmek. E, yani e, aslında bence gitmek bir cesurluk, bir özgüven e, gibi benim kafamda canlanıyor. Ama e, dönmek, yeniden e, her zaman yaşadıklarını yaşamak. Belki de o her zaman yaşadığın yerde yeni yaşanmışlıklar bulmak gibi. Hı -hı. Hocam bence gitmek ve dönmek arasında bir fark yok. Hı -hı. Neden? Çünkü atıyorum atıyorum her yaz biz ailemle birlikte Hatay'a gidiyoruz ve İzmir'e geri dönüyoruz. Ee, Hataya, Bir önceki yaz Hatay'a gitmiştik, ertesi yaz tekrar Hatay'a gittiğimizde Hataya yine Hatay'a döndük diyebiliriz. Hataya gittik de diyebiliriz. Seyna? Öğretmenim, e, ben de bir söylediklerime birkaç şey daha eklemek istiyorum. E, i̇lla döndüğümüz yer aslında bizim e, sevdiğimiz ve güzel anılarımızın olduğu yerler e, olmayabilir mesela. Küçüklüğünde orada bir travma yaşamışsındır. ailenle alakalı ya da çok e, kötü şeyler yaşamışsındır. E, büyüdüğünde mesela bir işin çıkar ya gelmek zorunda kalırsın. Oraya geri göndersin ama... Her bir köşeye baktığında o eski kötü anıların aklına gelir. Bu yüzden aslında dönmek her zaman iyi ve güzel bir şey olmayabilir. Ve aklımızda kötü şeyler de canlandırabilir. Orası da bir mücadele alanı olabilir. Ee, çok güzel. Peki e, çocuklar, uluslararası nasıl bir yolculuktan döndüğüne dair aslında birazcık fikir yürütmüş olduk. Burada sınırları belli bir mekanda yer alan böyle yerleşik böyle sabit eşyalarla dolu. Odan ortasında denizde yolculuk halindeki bir kahraman ve belki de böyle bir yerden bir yere gitmek onu düşünüyorum şimdi. Öyle bir durum hiç yok belki de yani aslında bu yolculuk böyle içsel bir yolculuk ve işte aslında kahramanın yolculuğa başlamadan önceki kişiyle hala yine aynı kişi mi? Ne dersiniz Birce? Öğretmenim bence e, o dolabın işte sımsıkı e, kapalı olmasının nedeni dolabının dolabın içerisinde bence e, onun hafızasının belleğinde olan olaylar var. Yani e, orada yaşadığı olaylar bence orada olduğunu düşünüyorum. Bir nevi bellek, bir nevi hafıza. Bu gerçek bir yolculuk mu o zaman? Ne dersiniz? Bu sesin yolculuğu gerçek bir yolculuk mudur sizce? Ve içsel yolculukla neyi kastediyoruz? Kumsal ne dersin? içsel bir yolculuk çünkü e, mesela halı var ve ha, gerçekte halının üzerinde de gösteremezsin. O yüzden bana daha çok e, içsel bir yolculukmuş gibi geldi. Nasıl bir fark görüyoruz Rüzgar? Bu içsel yolculukla aslında neyi kastediyoruz? Ne anlama geliyor sence? <gülüyor> Bence içsel yolculuk kendi bütün düşüncelerimizden ayrılmış. Yani Başkalarının düşüncelerinden ayrılmış hiç yani sadece kendimize odakladığımız, e, yapmak istediğimiz bir şeydir bence. Senin böyle bir deneyimin var mı? Ben böyle başkalarından uzaklaştığımda ve kendi dünyama kapıldığımda rahatlıyorum. Hı -hı. Yani böyle daha çok kendimi sevmiş oluyorum ve başkalarının düşüncelerini değil de kendi düşüncelerimin de ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. O daha çok sen oluyorsun. Evet birce ee, öğretmenim bence e, içsel yolculuk e, daha çok yani mesela atıyorum ben çok üzgünüm hani ama artık mutlu olacağım diyorum hani ertesi güne mutlu giriyorum tarzı bir şey mi acaba diye düşünüyorum e, olabilir aslında çünkü kendini araştırma o da kendini araştırmakla ilgili bir şey o söylediğin şeyde bu da öyle yani ee, bir yerden bir yere giderken dışarıyı seyretmek pencereden dışarıyı seyretmek gibi kumsal biraz böyle bir yorum yapmıştı ya bakarak ee, hayat evet. dünyasına dalmak gibi ee, düşünebilirsin aslında yani kendini araştırmanın her türlü yolu gibi bir yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek de buna dahil olabilir orada kendini bir başka yönünde tanıyorsun çünkü filan Zeynep Öğretmenim bence içsel yolculuk kendi kendimizde baş başa kalıp yani biraz içinde felsefe de var tabi ki de ee, bir düşünelim kendimizle konuşmamızdır. Yani hem geçmişi düşünüp hem gelecekle ilgili planlar yapmak hem de böyle gerçekten kendimize zaman ayırmak da diyebiliriz. Ee, bence budur. Kumsal ne düşünüyorsun? Ben aslında içsel yolculuğun tanımını yapacaktım Bence Hı. herkes İçsel yolculuğa çıkar ve bunun bazen farkında bile olmaz. Mesela film izlerken ya da kitap okurken aslında farkında olmadan o kitap hakkında bir şeyler düşünürsün, kendi kendine tartışırsın. Ya da en basitinden bir karakterin görünümünü oluşturursun. Ya da bir film izlerken kendi kendine baş başa sadece o filme sen varsındır. Bence bu bile bir içsel yolculuk olabilir ve herkes içsel yolculuğa çıkar. Bir de ee, öğretmenim bence e, şimdi içsel yolculuk. Yani mesela e, aslında arkadaşlarımın örneklerine katılıyorum. Bir kitap okursun ve o kitap bazen sende mutluluk hissi yaratır ama bazen de hüzün hissi yaratır mesela. Ve sanki e, o kitap içerisinde içsel bir yolculuğa gidersin. Hı hı. E, sanki sen de onu yaşıyormuşçasına... Sen de üzülürsün, sen de mutlu olursun, sen de huzurlu olursun. O kitapta hangi duygu anlatılıyorsa diye düşünüyorum ben. Şeyden mi anlıyorsun bunu da? Hani ona çok kaptırmaktan kendini mi anlıyorsun? O anda olmak. Mesela işte duygularımızı İşte Mesela şu an çok mutluyum. İşte, bir kitapta da aslında kitap okurken bunu anlayabildiğimizi düşünüyorum ben. E, o yüzden bence içsel yolculuk ister istemez hepimizde oluyor. Peki Rüzgar? Öyle bilmiyorum, bence... İçsel akış şey, her zaman böyle her an yapılabilecek bir şey değil. Hı -hı. Yani böyle önce kafanın rahatlanması lazım. Sonra mesela ben kitap okurken mesela yaşadığım başka bir olayı düşününce o kitabı okusam bile aynı zamanda hiçbir şey anlamıyorum. Hı -hı. Ve gene o kitabın başına dönmek zorunda kalıyorum gibi. Hı -hı. O zaman çok kaygılı bir duygu durumunda olmuyor bu. Daha rahat bir bilinç düzeyinde oluyor. Zeynep? Örneğin kısa bir şey diyebilir miyiz? Kendi düşüncelerimizin farkında olmak. Hmm, yani Fark bir farkındalıklı bir an. O kesin. Evet Ve hani akışta olmak diye herhalde kastetilen ne oluyor. Kendi düşüncelerinin farkında olduğun. İşte öyle bir bilinç seviyesi. Bilinçli olma anı gibi. Süremizin sonuna geliyoruz. Ee, eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben güzel bir final yapmak istiyorum. Kiriko'nun e, bu Resmi e, gündelik olarak çok kullanılan, işte akışı konuştuk en son, e, bazı kavramlar üzerinde düşünme ve derinleşme olanağı sağladı bize. E, bir özellikle içsel yolculuk üzerine düşünmek bence bayağı verimli ve eğlenceliydi. E, daha çok konuşulur bunun üzerine. Gitmek, dönmek, işte yolculuk, içe yolculuk kavramları bir çalış bir tartışma yürüttük. Yani diğer taraftan da aslında kahramanlık kavramı da öne çıktı. Biz oraya çok bakmadık ama hani buna bağlı olarak hani kahramanlık ne cesarette birazcık konuşmuş olduk. Bununla ilgili de bayağı ilgi çekici verimli başka kavramlar üzerinde de düşünülebilir daha ve bakalım başka bir sanat eseri üzerine düşünmek için e, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın görüşmek üzere ve şimdiden iyi tatiller. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın çocuklar.